Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sıvıratı Fox, Sıvıratı Radyo'nun sayısı saat Modern Sabahlar devam ediyor bir dinleyicimiz var, gün erken başlayan sizler gibi Günaydın efendim Merhaba <gülüyor> Aykocuğum var ya Kudurttum beni Sabah sabah hakikaten kudurttum Namçamı şaşırdım Levent Bey günaydın hoş geldiniz Yani hoş mu geldik nasıl geldik Anlamadım onu <gülüyor> Sus Nagihan, sus gebertirim kız, gebertirim seni, sus diyorum sana. İsterseniz daha evdeki meseleleri halledin, şey yapın. Yani şimdi Nagihan'la açtık radyoyu, yumurta haşladım ben dört tane, ikişerden yiyoruz sabahları. Başladı şarkıları böyle, sen dedin ya hani 80'ler diskosu, iddiaya görüyoruz, su çalar, çalarsa ne yaparsın, dedim donsuz oynarım, hadi dede. Ben dedim hiç çalmaz bu ege diye semen tapoksuz. Ben dedim semen Fox çalsın, dolusuz oynarım. Oynarsın, oynayamazsın derken a ah, a ah, a ah, a. Ah, ah. Ne oluyor Levent Bey? Şarkı öyle başlıyor a ah, a ah. diye semen tapoksun başlama sila bunu ağa ha manyak kara manyak kara. Levent Bey. Yani bu. Hayır, bitirir de. Hadi dedi Ay yapma dedim işe geç kalıyorum Yapma, yapma. Ay yapacağım dedi. Ay başladı. Ben çıktım oynuyorum. Yumurtalar soğudu mu sana? Çaylar döküldü masanın üstüne rezalet. Hep senin yüzünde aşk olsun. <gülüyor> aşk olsun yani lan. Ee, özür diliyorum o zaman. Özür dileyecek bir şey yok. Saygılar sunuyorum sana. Tüm dinleyicilerimize de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler Levent Bey. Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün ne yapacağız bilmiyorum artık. Böyle başladı. <gülüyor> Yumurtalar da döküldü yerlerde. Neyse haşlanmış yumurta yersin. Ha, soy gene yersin yani. <gülüyor> Anlamıyorum. Haşlanmış yumurta. Eee? Ha, Kapının soymadan düştü yere orada alırsın. Soyarsın. Tık tık yapmayın. Kendiliğinden tık tık, tık yumurta. <gülüyor> karnından yumurtanın tıklanmasını düşünme biliyorum musun? <gülüyor> İyi Levent Bey ee, tamam o zaman ee, bu müjdeyi de ver kendinden tıklı yumurta kendinden tıklı egecim ben zaten kaç gündür arayacağım arayacağım denk getiremiyorum çünkü hoş bir rüya gördüm siyasi bir rüya siyasi. ama Levent Bey biz zaten rüyanız bir garip bir de siyasi boyut yani? yani, şimdi ben biliyorsun siyaset bilimciyim Bayağı da ilgileniyorum falan bitenlerle bir olay. Yani tartışmaların içinde bir şeyler oluyor. Türkiye nereye gidiyor falan filan derken yani demokrasi demokrasi falan derken bir baktım. Rüyamda idam cezasıyla ilgili bir şeyler. Levent Bey yapmayın. Yani şimdi bir sabah zaman ne güzel disk Donsuz oynuyorum Ama bu yani başka bir şey. Şimdi rüyamda ben idam mahkumuyum. Evet. Bana getiriyorsun böyle halkın karşısına falan. Ne halkın karşısına? Nerede idam var? Ha ben şimdi Orta Çağ'da idam mahkumuyum. Evet. Getiriyorsun beni böyle ben şimdi ne yapacağım, ne edeceğim? Ay çok zor durumdayım falan filan derken sen yavaş yavaş yaklaşıyorsun bana diyorsunuz. Beyefendi sizi birazdan keseceğiz. <gülüyor> Ay yapmayın. şakamı mı bu falan diyorum. Ama biliyorum tabii ki aslında. Böyle, laf sokayım diye şaka mı bu falan diyorum. Evet ne yapıyorsunuz? Evet. Kim? idam şeyi? Cellat mı artık? Cellat. Sen cellatsın. Nereden biliyorsun? O yok mu? kafadıcıp? Var. Var. Ay kafada. sesinden tanıyorum. Beyefendi diyorsun birazdan kafayı kesiyoruz. Ay ah, kaf <gülüyor> kafayı kesiyorsun. Hadi bakalım falan diye. Hemen gelin sana lafı gıcıklığından lafımı sokuyorum yani. Evet. Ondan sonra getiriyorsun kütüğün başına. Elinde kocaman uzun bir balta. Bir buçuk metre neredeyse. Bir... E Balta için ideal <gülüyor> İdeal balta boyu açık diyorum Bir buçuk Ondan sonra senin kütüğün başına gidiyor Beyefendi dizlerinizin üstüne diyorsun Hay hay diyorum efendim ben. iyi diyorum böyle arkaya doğru Güzelce be yatır diyorsun Yatırıyorum diyorum kafayı koyuyorum kütüğünün üstüne Sen çıkarıyorsun baltayı Kesersin kesemezsin Kesersin kesemezsin diye böyle bir halk Çoşuyor kes kes kopar kafasını Falan derken Sen böyle halka baltayı kaldırıyorsun Bakın baltaya falan bir buçuk metre vun vun vun vun sallamaya başlıyorsun. Bir, bir, bir çirkin mi Evet Mehmet yani çok çirkin. Ondan sonra diyorsun ki ben bu baltayı indiririm, indirirsin indire. Beyefendi diyorum, indireceksiniz çabuk indirin işim var diyorum bak. Efa bak orada. Ama ne laf soktun sen bir cellata da? Yani işte ondan sonra Hadi vurursun vuramazsın. o baltan sağlam mı değil mi? Çürük baltan var senin. Çürük. Çürük cellat diyorum ben sana. E ee, ben biraz, biraz sinirlendim herhalde. Yani sen orada baltayı kaldır, Tam diye indireceksen, hadi indir, indir diyorum ben. Tam o sırada sen o sinirle baltayı bir tak diye yere vuruyorsun. Baltanın başı çıkıyor. Anlamadım ben onu. Baltanın, yani, balta var ya elinde. Anladım onu, tamam evet. Baltayı yere vuruyorsun. Ya ben kafanıza niye vurmuyorum? Hayır, yani orada sinirden işte. Baltayı yere vuruyorsun, baltanın başı çıkıyor. Eee boşu çıkınca sapak kalıyor. Aaaa ne olacak sen o baltanın sapıyla. Ben zaten orada dizimin üstündeyim kütüze uzanmışım. Laaak! Lak lak lak lak lak belime belime bir vuruyorsun anam diyorum ya diyorsun lak lak maskesi yüzünde simsiyah lak lak lak ter içinde uyanmışım ecim geçmiş olsun abi ya. yani bu günden de ne varsa bizim rüyalarımıza aynen öyle giriyor ben yani artık diyorum ki magen abi magen diyorum sen ben uyuduktan sonra diyorum maşallah televizyonumu açık tutuyorsun diyorum. Niye onu diyorsun? Yani? E yani çünkü denir, konuşulan şey olduğu gibi benim rüyamı göre Gece sonra da tel içinde uyanıyorum. O zaman siz yatak odasından televizyon atın. Ben kanepede uyumuştum zaten. İyi ne diyeyim ben? Kanepede uyuduğum için. O yüzden şey oldu. Levet Bey şarkı başladı. Başlasın. Hay hay. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo 3. Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana Severler Cuma sabahındayız. Öyle böyle bir Cuma sabahı da değil. 16 Kasım 2012 Cuma sabahı haftanın son iş günü sabahı Modern Sabahlar'da Oktay Demirci karşımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Karakuru arkadaşınız. <gülüyor> yap, yap, bahir diyoruz. Yani kendi kendimiz. Vay <gülüyor> bilmiyorum. Ben en son e, Gross Market'te... E, Şovumuzu yaptık biz. Hı hı. Eğlenceler, şakalar, espriler. Yo, biz de akşam barda buluştuk. Siz de mı buluştunuz. Hı hı. Ne güzel ya. Kilo oynuyor demek ki. Hancı sevgi dinçler, Fahir kameraları oynuyor. Yani oynuyor değil de her yere yetişiyor demek daha doğru e, doğru olur. Her yere yetişiyor demek daha doğru olur. Öyle de yüce bir yüce gönüllü bir insan. Öyle hakikaten de keyfine sağlık diyoruz. Buyurun efendim. <gülüyor> güzel konuyu kapattın. Konuyu çok güzel kapattım. Ee, valla show e, her yerde, coşku her yerde. Ne oldu bilmiyorum ama uykusuz mu kaldılar? Ne oldular bilmiyorum. Bir böyle birbirlerini görünce şey oldular mı? Hani böyle misafirliğe giden e, çocuklar şey olur ya böyle bir... Şımarırlar. Bir şımarırlar. Ev sahibi çocuk da şımarır o çocuğu görünce. Beraberce böyle bir, kesin bir şeyleri kırarak o hikaye biter ya. Dayakla biten hikayelerden bir tanesi. <gülüyor> Dayakla da bitebilir. Valla e, milletvekilleri de birbirini görünce şımardı mı ne oldu? E, her espriyi, görüyorlar birbirlerini? Uzun zamandır bir... görmüyorlar mı? Ya işte bir protesto e, eylemi oldu bilmiyorum haberim var mı da. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken. Hmm. E, CHP milletvekilleri yanlarında biber gazı getirmişler. Eee? Ve <gülüyor> bunu salona sıkmışlar. Gerçekten mi? <gülüyor> o zaten konuşuluyor İdris Nahim Şahin'in biber gazı sıkacağız falan diye. Yok, gerçekten yok. biber gazı mı yoksa böyle yok, yok, yok gerçekten yok. değil canım. Bir deodorant tipi bir şey. Ee, ama ucuzlarında. Ucuzlarında. ucuzların Üzerine biber gazı yazdırmışlar. Güzel şey çıktısını almışlar yapıştırmışlar. Deodorantlarla böyle bir şey yapınca işte sıkıyoruz biz de biber gazı. Limonlarla falan da gelmişler. Yani deodorant şeyleri kutuları ve... Sarı limon. Lime. Kullanılmıyor kesinlikle mecliste. Onu bir kere daha vurgulayalım. <gülüyor> Sarı limon. Tıraş limonuna gelen. <gülüyor> Sarı limon. Ondan sonra tabii yani AKP milletvekilleri altta kalır mı? Ee, başta e, Gümüşhane milletvekili Feramuz Üstün. Hemen o önündeki suyu almış, suyu atmış üstüne. Tazikli <gülüyor> su olarak Tazikli su olarak. Ama böyle o kadar kibaratıyor ki. Ama bayağı ıslanmış CHP milletvekili de. bu <gülüyor> Böyle... Bir de böyle bir şey de yok. Ortamda bir gerginlik... Tiyatro komisyonu mu bu? Bir şey bir, filan... <gülüyor> kendi faaliyetler faaliyetlerle tiyatro komisyonu mu? İçişleri Bakanlığı Bütçe Komisyonu dediğine göre olabilir. Olabilir, doğru. Olabilir dediğin olabilir. Ee, Gerçi o... e, mecliste RBD'yi sadece böyle sembolik olarak canlandırmanın alem yok bu 4 artı 4 artı 4 sistemin sırasında yumruklarla bildiğimiz yumrukla açma olmuştu Tabii, değil mi o zaman net bir şey olmuştu biber gazı sıkılmamıştı son derece demokratik bir şeydi ama ya o zaman şey yoktu ee, ne denir dekor uygun değildi evet doğru. dekor ve başka yan enstrümanlar yok şimdi bak e, limon var deodorant biber gazı yazan deodorant var full ekstres ondan sonra gaz maskesi var Gaz maskesi takılmış çünkü. onda öğrencinin, öğretmenin, işçinin, emekçinin, memurun, resmi içici, biber gazı, limonlu içiniz diye yazan dövizler var. Ondan sonra her şey var. E tabii karşı tarafta yani e, muhalefet partisi bunu yapınca AKP e, iktidar milletvekilleri hazırlıksız olunca oradaki enstrümanları kullanmayacağız. Yani ne var orada? Su. da doğaçlaması kuvvetli yani bir de tazikli su. suyla karşılık vermişler. Halbuki önceden anlaşsalar orada bir tane bir hortumla şey lavabodan getirtir 3 metre ortuma bakar yani. Ben sana söylüyorum bir sonraki komisyon toplantısını takip edelim hep beraber. Vallahi çok güzel oldu. Çünkü yani biz daha o zaman büyüğünü yapacağız şakanın diyerek e, protestoya böyle cevap vereceğiz diyerek büyük bir şeyler e, ben bekliyorum. Yani dün 15 Kasım itibariyle e, Gross Market'te yaşanan eğlence sonrasında en büyük, en eğlence. büyük eğlence mecliste yaşanmış onu söyleyeyim. Ege. Ne anlıyorlar herkese ama damsız. Tabii yani e, gazeteciler falan filan öyle her e, şey kolay değil. Kabuk arkadaşınız geldi. Hoş geldiniz Fireway stüdyolarımıza. Aa, hoş bulduk. Bugün de korkutmalar geleyim dedim. Hınırlar sizi. Keyifli sohbetinizi dinliyorum. Keyifler olsun öncelikle tekrar. Teşekkürler. Ah. Sen de keyifler olsun diyorsun. Evet Oktay senin de özellikle keyfine sağlık. Ağzını öpeyim diyorum yani. Daha ne olsun. Yani <gülüyor> ya Adnan, Bahir comboya girdi. Daha ne çirkinlik yapabilirim Komboya girdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keşke korkutarak gelseydi ya bir, bir bağırış çağırış oluyordu böyle sessiz sessiz elinden, sesli derinden derinden vuruyoruz. İla gibi gelirim yani. Günaydın hoş geldiniz. Olsunlar. Hoş bulduk hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Trafik çok yoğun herhalde. Acayip yoğun. O girişinde yani. acayip ya çılgın bir trafik. Hı -hı. Yemin ediyorum böyle Arap saçı resmen şu şekil gösterin bakın mı? Ya sistemde demek bir parçada hata alınca sistem bir Sistem geliyorum. tamamen şu anda... Ben hiç böyle Arap saçının bu kadar benzer el hareketi hiç görmemiştim hayatımda. Şu, şu. Tamam ya. E, dolayısıyla aynısı. da e, keyifli sohbetinizi arabadan takip etmek durumunda kaldı. Obama e, biliyorsunuz başkan seçildi. Dün e, torpil, Murat koydurup, ne erdi. torpil koydurup diziler izlemişti. Evet. Evet. Ne dizisiydi o Oktay? Ever ee, Road Downtown Downtown Downtown, Downtown, Downtown, Downtown, Downtown, Downtown Hey Onu izlemişti 3. sezon ilk bölümünü özel getirmişti falan şimdi kendisi hakkında e, acaba saçları boyuyor oh. şey var söylentisi var Yok canım bu saçları ben sizin için arttım diye konuşması vardı onu O Obama'nın değil ya Obama'nın da Başkası mı? Başkasının o. Ha doğru Bülent Arınç dedi Civan gibi Obama bakın hizmet sırasında ne hale geldi diye açıklaması var <gülüyor> doğru <gülüyor> Yok değil. Amerika'dan bahsediyoruz. 5 Kasım'daki bir fotoğrafı var. Ondan sonra. Bir de 14 Kasım'daki fotoğrafı var. Aynı Obama. Takım aynı. Kravat. Yani birinde var. Birinde yok ama... Saçlar bembeyaz 5 Kasım'daki fotoğrafında. Yalnız ne yani kadar seçimden güzel... önce Obama... Seçimden sonra Obama. Benim geçen gün aklıma geldi Oktay. Senin saçlarını boyatsak ya diye. Vallahi Oktay. Galiba. Vallahi bak konu kendi unutmuştum konu kendiliğinden açıldı. İddia üstüne mi boyatırız falan diye düşünüyordum ama. Ya, galiba saçlarını boyatmak galiba hiç yapmayacağım bir şey ya. Didem çok bu şey yapar. Yok. Kendi boyamasını biliyor. Didem deli ya. gibi boyatıyor e, hem de. Ya. Vallahi kendi boyamasını biliyor yani. Vallahi evet. Hatten biraz daha bir gaza getirseniz belki şey yapabilirim. Biraz arada. da aile bütçesinde bizim boyamızın da adı geçsinler. Birinci cümlede hiç yapmayacağım yani Oktay Demir'e şey. i̇ki, iki cümle değil mi? İklam olmaya başladı. Sakladıkları ama... boyatmayacaksın yok Yani hakikaten bir garip geliyor bana saç boyatmak ya. Yani o niye bilmiyorum ama. Sen boyamayacaksın Oktay sana ondan garip geliyordur. Biz boyayacağız. Biz senin Ç en kalite... Çakacağız. bak şeyleri eldivenle Şu anda sözü veriyorum. Hayır biz de boyamayacağız. Ankara'daki... En kalite yerli berbere götürüp. En kalite yerli berbere götürüp boyatacağım saçlarını Oktay. Ha, o zaman... Hmm, bir şey yapmam lazım ama onu da söyle ki bana bir motivasyon olsun Faiyur. sana bu sadece. Yani ya da... mesela KPSS'ye gireyim bu sene kape C puanım mesela 70'in için 70 70 üzeri olsun öyle söyle. Seni direkt boyatıyorum o zaman. Beni komp komp <gülüyor> yani. boyatıyorsun. Ben vallahi suskunum şu anda. Ya ama Suskunluğum zannetmeyin şeyden geliyor. Yürek Her düşündüğü için cevap. soğan kopuğu mu yapalım ben, yoksa... Hakikaten şu anda böyle bir espri gibi. Oktay'den... Size bir neşe olacak mı? Abi çok neşe oldu. Yoksa neşe yani... Oluyor. vallahi uzun zamandır çünkü e, toplu neşe için hiçbir hareketin yok. Ne bir ceket alıyorsun, ben, evet. ne bir ayakkabı. Olur mu ya? En son printer aldım ya. Evet abi. Size mesajlar attım. İstediğiniz bir Ama şey varsa hengi... basayım getireyim diye. O hangi amedi kayboldu yok da ya. Olmadı. olmadı mı? Evet, yani o amediye... Bir de neşe olması için galiba görünmesi gerekiyor. E yani, evet. yani evde duran bir şey değil de. Yani. Yok şimdi bir saçma bir espri gibi geliyor. Yaptık yaparken dünyanın en iğrençliği gibi gelecek. Ya, o gün değil ama ertesi sabah hani uyandın unuttun böyle daha güne başlarken hatırlamıyorsun ya ne oldu he. ne yapmıştık falan diye. Aynı da kendine bir baktı aslında diyeceksin çok iyi ya falan diye düşüneceksin. Ve sonra aslında galiba boyatınca bir daha kopamıyorsun bir değil mi? O dövme o senin dedi Yok boya da öyle. Bir boya daha da... çıkamıyorsun. Boy... Ya başka renge boyatacaksın. O sezeryen o senin dedi. Nasıl çıkamıyorsun abi boya boyattıktan sonra? O zaman çünkü senin dibin gelecek. <gülüyor> <gülüyor> o, e tabi ondan sonra dibini yapacağız. Yani dip boyasını yapmaya başlayacağız. Çeşit çeşit sorunlar. Hiç o sorunlara girmem. Sorun Oktay sen o dibi de düşünme. Düşün dibini ha. düşünen kahraman olamaz. Hiç Oktay fark etmez. çok güzel olur. Yani bazı kültürler kim söylemişti ya? Hem de çok yakın zamanda dinledik ya. Saçını boyatmamak bazı erkekler için ayıp bir şey. Yani millete ayıp böyle böyle çıklar mı insanların karşısına saygısızlık diye kim diyormuş Kahtalı kahdalamış mı <gülüyor> <gülüyor> kim demiş yani onu <gülüyor> Allah Allah yıkayacağın <gülüyor> lan <gülüyor> kaynağı ya? belirsiz cümleler aldı köşesi de hoş geldiniz programını ne Hakikaten alakası var abi olur, ne alakası var ayıpmış da bilmem neymiş de yani ya bakacağız ya bakacağız biraz biraz de, size de bakacağım sen aramızda en gencisin en yaşlı görünüyorsun beyazların yüzünden. Ne yapalım abi? Tamer Karadağlı da eskisi kadar çıkmıyor televizyonda. Olur mu daha dün, te kalmadı. dün televizyondaydı ya Tamer Karadağlı. Oktay vallahi bak sana şöyle hoş bir renk yapalım. <gülüyor> Doğal rengi de olmasın da bir farklı bir şey olsun. Kestane bence. Sa bak sakalları kızıla boyayalım. <gülüyor> Oradan Barbaros deriz sana. Kızın barbaros çarptı <gülüyor> mesela. Sa <gülüyor> Saçlara da güzel bir şey yapalım bak nasıl ister. ister soğan kabuğu de soğan kabuğu. Sizin saçları sarı yaptık mı? Yani şey olsun Hiç diye. yapmadık. Fay. Bütün renkleri yaptık. <gülüyor> hiç, hiç sarı yapmadık ya. <gülüyor> Yok ya. ya. Böyle şeyi hatırlıyorum sanki. Bir Alman baboşı olmuştu ya. Ha baboşta yapmıştın tabii sen tipleme olarak. Baboşta sakalı mı boyamıştın, saçı mı boyamış? Saçta da vardı hafif sarılar. Vardı değil mi? O işte çok iyi. Ama etmiş. saç boyası değildi o ya. Spreş. Spreş boya diye geçiyordu. Spreş möpreş yani. Çok da hoş duruyordu yani. Spreş boya var mı evde? Spreş boya var. Tabii bizde her tip boya var ya evde. Her renk, her renk olmayabilir ama her tip boya var. Şu anda meşgul olduğunu bilmesek bence canlı yayında bir ilk gerçekleştir. Valla. Didemi arardık ve şeyde. E tabi ben boyarım onu derdi. Bence o da içinde şu oktayın da saçını bir boyayalım diyordur. Hiç aranızda böyle bir sohbet geçti mi? Ya bir kere aslında geçti. <gülüyor> Sonra telefon çaldı. Telefona baktım bir baktım. Ortamda olan biri arıyor falan. Konu kapansın istiyordu herhalde diye düşündüm. Konuyu kapattım. Bence istiyordur o. Seve seve Vallahi istiyordur ya. ya. Hakikaten. Yani eski filmlerde falan görüyoruz. Daha geçenlerde bir filmde daha vardı. işte böyle adam yüzünü köpürtmüş. Karısı onu usturayla tıraş ediyor. Şimdi artık bu jiletler çıktı. Hiç o sahneyi yaşayamıyoruz. Bari o eski güzelliği saçıldı, saçını saçını boyadığı adam diye bir şey yaptı. Ne kadar güzel ya. Bunlar ilişkiyi de <gülüyor> kuvvetlendirir. Rokta öyle deme. Hanım saçımı bir boyadı. Hanım dibim geldi. İşler döndükten de, sonra. Boyalarınızı kararsınız. Onun da dibi gelmiş. Senin de ya Hepiniz otur ailecek dip boyanızı yaparsınız. <gülüyor> Mesela bardan döndü oktay gece. Bir de. Gece, bir de. Ne Bir, bir buçukta. Kalk dedim dibim geldi. Hemen <gülüyor> <O> kalksın. <gülüyor> böyle sabahlarını giysin. Bir boya karsın. Şöyle bir boya döksün. Erkek adam boyatır. Güzel abi. olabilir ya. Bir düşünelim bakalım. Yani tabii direkt kapalı olmamak lazım. Yani ama yine de bir düşünmek lazım. Bakacağız buna. Buna bakacağız sevgili dinleyiciler. senin ee... boyattığın gün ben de gelir. Biraz vurdururum yanları. Olmaz öyle. Sen de başka bir şey. Aynı şeyi yapma. Ben de o zaman e, sana Hayır güzel ben... bir kovboy çizmesine bir deri pantolon. Ya Ege senin kaşa kesik atalım mı? Atalım. Ben yani nasıl atıyoruz? Şimdi <gülüyor> içme makinesiyle yani... Biraz yoğundur çünkü. <gülüyor> vallahi çok yoğun istiyorum ya. Canım çekiyor uzun süredir. Nasıl atılıyor kesik? Ya böyle çaprazlamasına böyle... mı? Ha ha <gülüyor> çaprazlamaz Bir ara çok modaydı ya. Bir ara dedim bundan. T20 sene evvel. Yaralı kaş. Yaralı kaş. Tamam. Scary face. <gülüyor> Neyse ki cümle face diye bitti. <gülüyor> bazı bazı kavramları Türkçe. Alakası olmayan başka kavramları da İngilizce söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> e, bu konuyu böyle bağladığımıza göre. Sadece... Ya dur Obama'nın ee, saç boyasını şey yapamadık. Obama'nın saç Evet Obama'nın saçını anlatamadım. aşırı stresten iyice kırlaşan saçlarını boyattığını söylerken bazıları ise ışık oyununu. O ışık oyunu mahsus yapıyor mahsus mahsus demiş. Neyi, neyi? İhtiyar olmadan ağırdı saçlar mı diyor yani? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu arada bilgisayar ortamında yaşlandırmışlar Obama'yı. Kim yaşlandırmış? Ne yapmış bunu bilmiyorum. Amerikan Televola ekibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne zaman, ne kadar yaşlandırmışlar? Bir 15 yıl yaşlandırmışlar. Anında böyle olacak 15 yıl sonra Obama demişler. Nasıl Oktay? Saçlar beyaz. Biraz daha... Ee, Yaşlı? Ya, yani şu yanaklar... Kırışmış gibi. Sarkma var mı hocam? Ama yine baksan tanırsın yani Obama aynı Obama bildiğin Obama. Obama'da hiçbir değişiklik yok sevgili dinçler. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Bodan sabahlar. Yani ötülesiz sabahlar devam ediyor sevgili 8.52 oldu saatimiz. Mutfakta ortak noktayın boşta bilgisayarından e, komik videolar izliyoruz. Programımızı sabotaj etmek isteyen insanlar var. Bunlar emin olmak isterse boştaya bir takım linkler gönderiyorlar. Biz de tabii nedir bu acaba ne var falan diyerek onları izlemek zorunda kalıyoruz. Az kaldı birazdan geleceğiz. 55 oldu saat. modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ama ne devam? Neşveyle devam, güneşle vallahi devam. Allah'ım ne güzel geldi ya. Oka eline, <gülüyor> ağzına sağlık vallahi. vallahi. gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Vallahi vallahi bütün kabamızı attık. Yemin ediyorum. Resmen cerraha taktı. <gülüyor> <gülüyor> resmen. Yeme, bir iki dakika bunu izle. Vallahi Vay, bir de... vallahi açılıyorsun güzel. Açılıyorsun. Duş gibi bir şey. 14 küsür milyon lira devretti. İyi. Düm herkesin yaptığı planlar e, haftaya kadar devam edecek. 6 bilen çıkmayınca. Hadi bakalım haftaya. Hop. Hop. Şimdi 14 milyon küsur lira devretti ya. Evet. Benim tam da sayısal oynamadığım haftada bunun devretmesi. Fahir'e ben soruyorum tabii Oktay senin. O ekonomi bildiğin şey. Ben ne kadar kar etmiş oldum? <gülüyor> Valla abi ortalama ne kadar oynayacaktın? Ben e, para üstü olarak 10 lira verdiğimde para üstü olarak 2 liralık oynuyorum. E, 2 liralık oynuyorsam bayağı iyi abi. Şu anda en az benim hesaplarıma göre 30-40 lira kardasın. 2 lira vermediğim için ya her hafta boyunca bir kere yapmadım bunu. Bir kere oynuyorum. Ben. Ha bir kere mi oynuyorsun? <gülüyor> Çıkacaksa bir sefer de çıkar derim. Çok güzel. Mantık güzel mantık. 2 lira 2 lira çekti şu anda. O zaman 14 küsür milyon artı 2 lira kardeyim. Maalesef. Senin gibi 3-5 kişi daha olsa çok güzel rakamlardan Vallahi bahsediyorduk. Vallahi güzel rakamlardan bahsediyorduk. Anlaşılması en kolay ekonomi programını dinlediriz <gülüyor> modern vardı Çünkü bazı ekonomi programlarını Hiç dinliyoruz anlamıyoruz. Halbuki şu hesaba bakın. Ha bir kere ziline mi? Bir kere diye devam eden bir program. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Buyurun efendim. Başta neler yapılıyor? Şakalar, ya, espriler... Esas Jennifer Lopez 3 günlüğüne geldi ya evet, Türkiye'ye. Her gün bir haber bakıyorum. çıkıyor ya hakkında. Yani sayfa sayfa, daha doğrusu ekran ekran haberler çıkıyor. Yani... 3 ee, konser için mi geldi yoksa 3 konser üç için mi? 3 konser için geldi. önce bir konser diye geldi. Baktı o iyi gitti. Dedi ki 2 yaparım. İki tane daha çakalım. geldikten sonra mı uzattı? Ya yok canım öyle olmaz ya. E, ya geldikten konser... sonra uzatmadı canım yani. Ha. Gelmeden önce baktılar iyi o iyi 2. 2 de gitti. O, o zaman 3 demiş ya. Dün ikizleriyle alışverişe çıkmış. Alışveriş merkezinde görüntülenmiş kendisi. İstanbul'da ve İstanbul'da ev almaya karar, karar vermiş, vermiş falan filan gibi böyle işte şunu yedi, bunu yedi. Bir sayısal oynamaya karar vermiş. Haberlerinden sonra <gülüyor> kendisi hakkında daha çok şeyler okuyacağız gibi görünüyor ama biraz Akşam da akşamda otel'e gidip donsuz balanser yem bakmışlar boğaza Onu dün Onu vermiştik zaten. Sevgisi yapıyor değil mi? Çıplak sevgilisi de çıplak diye uzun uzun bahsetmiştik biliyorsunuz. 100 ışık yılı uzakta bilim insanları başıboş gezinen serseri gezegen keşfetmiş. Nasıl hiç güneşi yok şeyi yok. Yok abi kendine takılıyormuş Yörüngesi uşağı. yok. Yörüngesi yok. Bir, Gök taşıyor bir, benim gözümde bir, gezegen bir değil yok. Gök gezegen, taşıyor. Serseri işte ondan diyorlar. Serseri gezegen. Pis bir, gezegen. Biri de yok da var. bir ben, yok. Yazdır kendini bir güneş sistemine. Kurk yavaş yavaş bir abi atmosfer koy. Isteyen, i̇steyen herkes de orada her gezegende su, de güneş. Su üret yavaş yavaş orada bir canlılar şey ya böyle serseri gibi geziyim Dünya sanki böyle mi oldu? Ha. O kadar kolayla mı oldu? O da eskiden serseri haylaz. Hınzır diye geçiyordu zaten. En güzel yeri kaçacaksın. vardı pardon hınzır dedim. Ya siz şimdi güneş sisteminde olduğunuz için rahat konuşuyorsunuz ama güneş sistemine girmek o kadar kolay değil ki abi. Yani o kadar kolay dışarıdan öyle serseri gezegen olarak gelip giremiyorsun güneş ya sistemine. Ya giremezsin sonuçta da. Almıyorlar mi? yani. Cüce gezegen olarak girer yavaş yavaş. Yavaş başla. ufaktan başlamak lazım. İttire itire daha güneşi böyle tam güzel bir mesafe tutturur. Bizim güneş sistemimiz hadiyince oluşmadı. Yani orada kaç tane gezegen bir birbirine, birbirine çarpmış. Şu anda az önce Ege Dünya ile empati yaptı. Ne dedi? Böyle dedi. Güzel bir mesafe oluştur dedi. Güneş de dedi. Yavaş yavaş öyle hadiyince. gireceksin. İttre dedi yani. Kaç tane bizim. orada birbirine çarpmış gezegen var. Ya arada kan, neler kaldı? Hiç istemem burada... ittre ittre bir yere giren gezegeni. Var yani değil. girsin efendi gibi bir anlatsın. Ben sizin sisteminize girmek istiyorum diyor. Açık açık. İttire, ittire tari, girmek nedir ya? Çok var. Çok başvuran var. Yani bir gezegen olacaksan bir kere en başta bir espri olacak. Biz kaç tane gezegen biliyoruz? Biz Satürn'ü biliyoruz. Halkalı gezegen bir espri. gezegen. Var. Evet. Dünya Şam. Tamam. Bir de Mars'ı biliyoruz. Mars var. Kızıl gezegen. Öbürleri hangisini Venüs var. Aşkın sembolü. Venus'un bir espri. Sabah dünyada Venüs görüyorum. olmayaydı çok özür dilerim. Aşk. Yani Venüs'e valla kusura bakmasın. bakmasın ama Jüpiter, Venus bunların Jupiter, Eşek, Eşek gezegen diye Jüpiter Uranüs. Uranüs diye gezegen yani. Uranüs'ü ona ben de Ben Han. de güneş sistemindeyim Uranüs A Uranüs de sanki böyle bir asillik kattı Yani çeşit Uranüs. olsun diye plakalarda mı? son sırada gelir Uranüs Gezegen plakalarından 65,5 oranmış. <gülüyor> Valla Jüpiter'in kütlesinden e, 7 kat daha fazlaymış. Oktay oha diyeceğim yani. Biraz büyük. Jüpiter'in esprisini de alıp kütleceksin. Kardeşim bana kadar gezegensin o zaman sen kendi çevrene uyduk şey yap. Kendin biraz parla. Güneş ol. Ama sıcak bir gezegen. Yani Nasıl mesela gelse 400 gezegen. derece civarında bir sıcaklığı yani var. Abi. Oradan kayar soğuğa gidince soğuk olur. Dolanmıyor mu? Kendi sıcaklığıyla? Benim sıcaklığı. güneşe ihtiyacım yok. şimdi bu bir süredir dükkanda şeylerin önünde, ya, ısıtıcıların önünde. Ya, o kafa artık öyle çalışmaya başladı. Kayar gider diyor, ısı diyor, tut diyor. Açıyorsun diyor, kapatıyorsun diyor. Tabii o canım. 400 derece. Olmuyor tabii sonuçta. Allah 400 dereceymiş. Bu yüzeyindeki sıcaklık. Pardon, pardon da oradan pardon. onun sıcaklığı nasıl ölçmüşler? O zaman yıldız mı oluyor o bu ya? Onu bana söyler misin? Oktay. Ha. Yıldız olursa yar yıldız 400 derece. Yar yıldız 4 gök taşı. O da olmuyor. Seyars. Bilmiyorum. Ama bir isim vermişler. Onu biliyorum. Kumpen yani mi? Keşke, keşke kısa olsa o kadar. Yani bir dolu harf ve bir sürü Rakam, rakamdan, rakamdan oluşan de bir de arada orta çizgi var. Yani, yani karışmasın diye. Alt çizgi mi Oktay? Orta alt, çizgi. Alt çizgi değil. Keşke doğru. alt çizgi olsa. <gülüyor> Erkenden almış tabii ki GTG'nin ismi. Çünkü artık Hotmail'de orta çizgi alınamıyor <gülüyor> sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Tebrik ediyoruz o zaman o gezin kendini. Valla tebrik ne ediyoruz kendisini. İsmini söyleyemedik ama yani çok çok uzun bir e, isim var kendisinin. Tebrik edeceğimiz bir diğer e, isim daha var. Ona vaktimiz var mı? Maalesef. Tamam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo Dinlersiniz Moder Sabahlar devam ediyor sevgili sonra sevenler macera dolu bir cuma sabahında soluk soluğa dinleyeceğiniz yepyeni bir küçük mübahir bölümüyle karşınızda olacağız. ilerleyen dakikalarda biliyorsunuz küçük mübahir interaktif bir radyo e, yapımı ve her hafta küçük mübahşiri düştüğü zor durumdan sizler kurtarıyorsunuz. En kritik dakikalarda telefon ederek. Telefon numaramız 210 30 30. O kritik an geldiği anda bize 210 30 30'dan arayıp "Küçük Mübaşir kırmızı feneri düzdana tut." diyerek evet. Bu haftaki e düğümü siz çözeceksiniz. Ve sonra hemen ka hemen kapatmanız gerekiyor. Evet. Yani onu herhalde Şeyin işlemesi ve onu herhalde için... söylemeye gerek yok. Yıllardır bu biliniyor artık yani. <gülüyor> Radyolarını yeni açanlar varsa hayatlarında ilk kez radyo açıyorlar demektir yani <gülüyor> çok saçma bence de. Evet e, bu haftaki bir macera bayağı bir heyecanlı. E, ben bir. Tabii burada bazı sistemle ilgili Amerikan sistemiyle ilgili. Evet ben yolculuğum. anlamadım yani o bazı yerlerini anlamadım. Bazı şeyler abi. dinleyicilerimiz adı garip gelecektir ama. <gülüyor> bir de eyalet sistemi olduğu için. Tabii abi. Michigan eyaletine. Mi? Eyalet sistemi var hem başkanlık sistemi var Amerika'da biliyorsun. Bizim sistemimiz tamamen farklı bir yani sonuçta yani. yani neyse bakalım neyse tabii ki siyasi ve dolacık şeyler değil konudan anlarız herhalde yani ne olduğunu bankacılık sistemi ile alakalı şeyler var değil mi sonuçta İtalya'da bu çok İtalya'da da sistem farklı çok beğenilmiş evet en bu sezonun en beğenilen bölümü olmuş isterseniz hep birlikte Hadi e, bakalım, dinleyelim dinlerken de öğrenelim. Her şeyi bir respri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim tabii ki küçük mü paşir şir şir şir şirinlik muskası küçük mü paşir şir şir şir şirketin maskotu küçük mü şir şir şir şir etleşir bazen şakalar pa Arama. Efendim küçük mümkünüm. Ee, ben çıkacağım şimdi şey de. da ne derler. Nereye diyorsun ya her sabah? E, i̇şte taze bagel almaya ve de e, e, şey almaya. <gülüyor> e, meşigıl simidi almaya. Alayım sana iki tane değil mi? Al al da yani her sabah her sabah nereye böyle Ama daha... Artık öyle bir şey oturdu biliyorsun yani sabahları meşigıl simidi yemeden olmuyor biliyorsun değil mi? İyi <gülüyor> hadi o zaman kap gel şey servisi kaçırmayalım. Tamam abi güvastım amca. E, ben iki... İlla 7 dakika içinde dönerim <gülüyor> Geçir nerede kaldın Nerede kaldın Al Hakim Aksuval amca buyur ee, Para üstünde ben bir şey yaptım Artık bana da ufak bir harçlık olsun 37 saat gibi bir şey kaldı gördüğün tamam, gibi Tamam önemli değil önemli Teşekkür değil Teşekkür ederim çok sağ ol 37 saat Hakim Aksuval bir şey soracağım Bu yıl kralisimizde ne yapıyoruz Valla ne yapacağız gene oturacağız evde ama bu ben dışarıda hiç... hiç sevmiyorum biliyorsun küçük bir bayşır Yani tabi ki evde yapalım ama gene bu sene bu eski püskü ağacı dediği en güzel bir ağaç kuralım nasıl yapalım Sen ben? bugün bir ağaç kaç para biliyor musun Harika bir kristmasımız var ya lütfen ya vallahi bir kristmasımız var Orası da doğru ya binde de bir yere gitmedik Şükran günü gene evde geçti Lütfen şu kristmasına şöyle dillere destan bir kristmas yaşayalım Ağacıyla, çorabıyla, hediyesiyle ne hindisiyle tabi ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi de geçen gün radyoda duydum. Ee, hangi bankayı da hatırlamıyorum ya. Christmas kredisi veriyorlarmış. Gitsek de çeksek mi herhalde onu da yeriz. Rahat rahat öderiz. 24 ayda ödeyeceğiz. <gülüyor> mesam... Ne oldu? Aa, mesaj geldi. Bakayım. Ha. Ne ben, bakıyorsun ben oğlum? Bakayım Özel... Bırak. Ben, ben bakayım. Ge getir o telefonu. Iron Bank. ha. Iron Bank Christmas kredisi. Uygun seçeneklerle dosya masrafı olmaksızın kefilsiz. kefilsiz Neyi yollayın diyor Bize diyor şey numaranızı yollayın Ne numarasını istiyor bunlar Sosyal ya Sosyal güvenlik numarası Sosyal güvenlik Arki numaranızı yol... Yok gitmeyelim Ayrın banka gitmeyelim Vallahi gitmeyelim orası Ya gidelim 3 Bo Boş ver başka banka bulalım Dosya ya. masrafı yok diyor ulan oğlum Aki maksimum Ağacı istemesini, <gülüyor> istemesini biliyorsun hindi istemesini biliyorsun Çorabı istemesini biliyorsun <gülüyor> ben tabii ki Kare diye Sistematik olarak karşı değilim mi Başka bir bankaya gitsek bence banka gideceğiz Ayrın gideceğiz Ayrın bence gideceğiz Ben yani kapısını bile sevmedim Gel başka bankaya gidelim Gel lütfen. oğlum gel gel gel gel Girmeyelim buraya uğursuz bir yer gibi görünüyor Yapmayalım Olen oğlum yürü Bingum ...küçleri sırası da geldi. Ee, iyi, oo, oo. Neyse ben gideyim sıra alayım ne yapayım? Sıra mı alayım ne yapayım? Küçük mübaşı Allah belanı vermesin. Getirdin beni Iron Bank'in ortasında. Sığır gibi dikiyorsun. Evet burada oturalım biraz. Bence isterse Hakim Aksın amca. Sıra uzun sürecek İstersen gidelim. Burada zaten tanıdığımız ettiğimiz yok. Falan diye şey yapalım. ya. Yani... Merhaba, merhaba küçük Mümayşir, hoş geldin canım, nasılsın? Aa, ee, merhaba bir sen, siz efendim. de hoş geldiniz. Evet, merhaba efendim, Meşegın Adliyesi'nden... Ee, ben bu kadını hatim. hayatımda ilk defa görüyorum. Efendim, isminizi anlamadım ben. Zaten söylemedim hanımefendi, <gülüyor> sizin isminiz karşısında ee, gerçekten insanın nefesi kesiliyor. <gülüyor> Ay çok ah, hoşsunuz. E, Hatim Aksabalı. E, Aksabalı Bey hoş geldiniz. Küçük Müveç'in nasılsın canım? Ben sizi ilk defa görüyorum teyze. Aa, ne teyzesi ayol? Juliet ben. Her sabah çiçekler, çikolatalar getirin Juliet. Her sabah çiçekler, çikolatalar yani, mı? Yani bazı sabahlar da gazete tabii ki. Gel başka bankaya gidelim lütfen. bir sonra konuşalım. Ee. Şimdi Aa, lütfen odama buyurun gelin. Buyurun. Tabii tabii tabii. tabii. Çık, çık, çık, çık, çık, çık. Buyurun oturun. Ee, Nasıl Hanım, yardımcı olabilirim? Siz burada konuşun. Ee, ben şeye gideyim ya. Şu güvenlik görevlisi racıyla. Ay daha doğrusu hiç, <gülüyor> hiç tanımadığım şu adamım. Biraz yanına gideyim. Hadi bakalım. <gülüyor> Buyurun Hakim Maxtable Bey. Juliet ee, Hanım. E, tabii buraya farklı niyetlerle geldik. Niyetimiz <gülüyor> tabii ki de değişti. Şimdi birkaç sorum olacak. Buyurun. Öncelikle bu Christmas kredisi hakkında. Ee, hay hay. Onu soracağım ama. Hay hay. Hay e, hay. Onu nasıl yapabiliriz? Tabii ki çok önemli bir rakam değil ama bu kriz... Ne kadar bir kredi ihtiyacınız var efendim? ihtiyaç kredisi? 3 bin. bin? Amerikan doları mı? Tercihen evet. Bir saniye. <gülüyor> Hakim Huxleybol deyince sistemde çıktı zaten. <gülüyor> Hakim Huxleybol. Ha, maalesef. Nasıl maalesef? Maalesef sizin kredibiliteniz sıfır. Sıfır mı? Evet. Ta zamanında sarı sançesi... Bir kefil. Kefil olmuşsunuz ve e, kendi kredi borçlarınızı da zamanında ödemediğiniz için puanınız çok düşük Hakim Akstabıl Bey. Yapmayın ya. Vallahi. Kefilsiz diyorduk ama yani o yalan bir kere. Yani o. <gülüyor> Jennifer ben şuradan bir şey alacağım. Su da alacağım. Juliet canım benim adım. Al hayatım al istediğini al. Ha, yalnız Hakim Bey. Axtable Bey, e, isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Ya bir de bir şey daha soracaktım. Buyurun. Ee, Juliet Hanım. Buyurun. Siz bu küçük mübaşiri nereden tanıyorsunuz? Dedim ya efendim her sabah gelir. Her sabah. Her Değil sabah benim. dediğinde bir yani. Az önce geldi mesela. Iki, iki saat önce falan geldi. İki saat önce ben, bana bagel, Michigan bagel almaya çıkıyorum diye evden ayrıldı. Bana da getiriyorum Michigan bagel'ı. <gülüyor> çok hoşsun. <gülüyor> evet, isterseniz artık ne oldu? Aldır mı kredi? Bilmiyorum da kalkalım. Maalesef veremiyoruz size kredi ama e, mesela çok yakamızda bir şey. Ha amca. Sağlık olsun diyelim ya bu kredi da evde geçirelim. Bir saniye küçük bir bahçe bir saniye canlılık olsun. Aksi bu bey yakınınızda birisi varsa kredi bileceği yüksek olan onun üzerinden verebiliriz. Ya yakınımda bizim nerede olacak? Kimin olabilir ki? Cilafı, hacücel yetanım kim olabilir yani müsaadenizle yani. biz kalkalım artık. Hani. Evet yani, yani öyle kredi bileceği olabilecek. Ama yani. bu hipniste biz yaşayıp duruyoruz yani. Bir düşünün derim. Neyi düşüneyim? Bir Cümle düşünün kanalı. çevrenizde kim var? Şimdi ben açıklayamıyorum her müşterinin durumunu ama Yani bir düşünün Düşünürüz. Kaşlarıma Düşünürüz. bakın kaşlarıma. Bu mu? Ulan bunun kredi bilisi boyu ne kadar ki bunun kredi bilisi Bakayım sisteme gireyim efendim Aa. 21 cm boyu Evet Yanlış yazılmış 46 olacak 46 ve de inç lütfen 46 inç boyu var evet ama e, yani ben açıklayamıyorum tabii müşteriyle hasta arasındaki şey hiçbir zaman açıklanamaz ama e, küçük mübaşirin e, mevduatı çok iyi ve kredibilitesi çok yüksek. Cülethan bir anlaşma açmalamayın bunun. Herhalde bir <gülüyor> anlaşık. <gülüyor> ya bunun ne kadar olacak kredibilite. <gülüyor> Bu herifin kredibilitesi benden fazla öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok. E, hani evet kari kari öyle Kalkalım hakim 46 bin Amerikan doları var vadesiz hesabında. Ya ciddi dur hanım kusura bakmayın 46.000 Amerikan Doları aile dışında bu çocuğa fiske vurmuşluğum yok ama ben dayanamayacağım ben bu elifi döverim Bir daha kaldı Ulan şerefsiz 46.000 Ayol ne yapıyorsunuz? Adam. Burası evet. aylık bank saniye ne yapıyorsunuz? Adam. Sonuçta benim zaten mahkemeden 1.000 maaşım var Para üstlerinde bir harcamam yok benim. Gazete yiyorum. 46 bin dolar. 46 bin dolar. O bileşik faiz de biraz öyle oldu. Allah belanı vermesin senin. Sürüm sürüm süründüm burada aylarca. Faturaları ödeyemedim. Hayvan herif. Hayvan herif. Getireceksin o parayı getireceksin. Hakikaten o benim güvencem. Ziyarın öyle bir sana bir yolu şey ne olacak bana? Benim o bir kefen para şefelinin. Lütfen müsaade et de ben de bir birikim olsa o, benim sonuçta bir güvencem. Kusura bakma. Eğer kredi alamıyorsan bu yıl hep de geçiririz gene. Ha ağaç ben kartondan bir şey yaparım. Sonra yerine senin çorabın benim çorabın bir şeyler yaparız. Hindiyene de oradan chicken fry söyleriz. <gülüyor> Şu anda gülüyorum sadece sinirden gülüyorum. Şu anda sadece sinirden Söleriz gülüyorum. Söyleriz bir chicken fry? <gülüyor> Kolak. Şimdi ne yapayım ben kredi alayım mı? Bari kefil ol. Terbiyesiz. Hakim Aksuam kusura bakma. Ulan bir kefil olmadın lan ne demek kefil olmadım ya? Kusura bakma. Nasıl bir... kefil? Kefil nasıl olmazsın bana? Hakim Aksuam amca. Ben kefil, kimseye kefil olmadı. Prensip ünlüyorum. Prensiplerim var. Lütfen taklitimi yapma lütfen. <gülüyor> Zaten burda 46 <gülüyor> ilişkileri var. Lütfen. Şimdi bir cülyette olaydı. Cülyet. Git kapıyı aç asabım bozuldu zaten tansiyonum yükseldi Allah'ın belası. Kapıyı aç! <gülüyor> aç kapıyı! <gülüyor> Juliet! Kimse yok mu? Biz daha <gülüyor> içeri <girseydik> ya. Juliet <gülüyor> şey, azı. <gülüyor> Kaç gece duyuyam nasılsın böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ya Sizi böyle kapıda göreceğimi hayal etmiştim ama yaşım küçük olduğunda gerisini hiç hayal edemedim Hoş geldiniz Hoş bulduk hayatım Bir dakika Açmaçma aç. <gülüyor> Terlikler nerede bizim Terlikler nerede Muah <gülüyor> dur. dur Dur Şu tarafından çocuğum. da öpeyim <gülüyor> Ha. Hakim Bey merhaba. Merhaba Juliet Hanım hoş geldiniz. Ay ben, yani... Kusura bakmayın ev hali böyle pijamalarla. Yok rica ederim siz kusura bakmayın ben çat kapı geldim. Ee, küçük Ay, hep çat kapı gelin. Hep Küçük mübaşenin bilgilerinden adresinizi buldum. Ee, çok endişelendim çünkü siz biraz kavga gürültü kettiniz <gülüyor> şubeden. Canım o bizim normal ee... halimiz değil mi küçük mübaşe? Hacı bak sen o yeterliklerini bulamıyorum. Geri zekalı orada şey lazım. Cüneyt Hanım, isterseniz ay gerek yok taylik ayak kap ayak kaplarla girin ay yok hiç sevmem ayak kaplarla girmeyi lütfen Cüneyt Hanım pufu duk bir şeyler yok ayak kaplarla girmedi Terlik isek. gibi bir şey yok mu <gülüyor> bulamıyorum efendim bulamıyorum Cüneyt Hanım taylik terlikle... yok arkasındaki şeyleri benim hedik hiç. hediklerin arkasına bak <gülüyor> hiç, hiç sevmem ayakkabıyla eve girmeyi çıkarayım ben şu ayakkabılarımı Juliet da hanım, terlik yok mu Hakim haktı bu Olmaz mı canım yani Biz, Ben direkt şubeden gelmeseydim Benim hep bir terliğim olur çantamda Şubeden geliyorum Şubeden yok yani yasak terlik Bilet Hanım kapı önünde çok koduk ee, İsterseniz içeri Gireyim şey, mi gireyim. O zaman gireyim. ayakkabılarımı çıkarıyorum Çıkarmasaydın nasıl? <gülüyor> Hiç sevmem ayakkabıyla işte eve girmeyi Bilet Hanım <gülüyor> Çok üzgünüm Bizim terliğimiz aslında vardı ama ben onların galiba yatakı yapmak izin saklamıştım onu Bulamıyorum efendim Bulamıyorum efendim Ay üzülme Üzülme küçük mübaşir ben ayaklarımı şöyle altıma alırım dur <gülüyor> Gel <gülüyor> Ay Vay, küçük bir de Juliet hanımın güzel dizlerine yatı iyi ne Ben biraz hayatım? kestiriyorum Efendim rahatsızlık vermesin o size ben şey yapayım oraya Yok yok Yok ben iyiyim Çok şeker bakın Serin mi? Kombi artırın mı biraz? Serin mi mi? Ev, serin mi? <gülüyor> Kombi arttırayım mı? <gülüyor> Küçük bir başarı. Kombi 50'e git. Kombiyi biraz arttırırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pek serin. Bayit sevmiyorum. Bak maksimum ne yaptın buradayım. Sen müsaadenle. Neyse. Ne yaptınız kredi e, konusunu? Tatlıya efendim. Valla Cüneyt Hanım, bu şerefsiz, bu bana kefil olmuyor. Ağzını burnunu kapat. Olmazım. <gülüyor> Yemin ediyorum geldiğimizden bir ellerim acıyor. Vallahi bakın ellerim patladı. Şöyle yaptık Juliet'e. <gülüyor> Juliet Hanım bakın eller, ellerime bakın. Ellerime bir dokunmak ister misiniz? <gülüyor> Ayy. <gülüyor> dokunun dokunun. Ne kadar sert. Ah e, sızlıyor biraz ama. Şurası mı acıyor? Al Juliet Hanım benimkilerim Ay, dokunun biraz. lütfen. Ay niye bir oh. elleri şunun ellerine bak. <gülüyor> Juliet Hanım bu elle ilgilen. Tamam hayır bir elim sizin dokunuyor bir elim diğer arkadaşınızım dokunuyor. <gülüyor> yani. Elim işte diyorsunuz yani. Şimdi Juliet Hanım şöyle yapacağız. Oyun. Ben kartondan kartondan oyun, oyun kartondan yılbaşı ağacı yapacağım. Çorap, kendi çoraplarımız koyacağız. Bir de çıkın fıraj söyleyeceğiz. <gülüyor> çıkın fıraj Benim de yılbaşı hediyem belli size. dedir. Kadın terli. Şu da ulaşacağız. what it is. Katy Perry. on Mars. Yo. Radyo Otuğu muhteşem isimlerle hafta sonlarınızı özel duyuyor. Radyo Otuğu özel hafta sonları. Check this out. Holiday. Robert Johnson. Eric Clapton. Muddy Waters. BB King. John Lee Hooker. Gary Moore. till I, til I reach the right Aksak ritimler, muzikalar ve keyfin melodisi. Radyo T'de bu hafta sonu tüm zamanların en iyi blues şarkılarını özel. reklam up. işte gerçek bir dünya. Sabah oldu uyanınca diyoruz biz Leyla'da iyilikle al seç 100 kişiden biri sen ol, sen ol. bizimle Hey Önce durumu telsizle bildireceğiz. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak. Anlaşıldı mı? Verilen, verilen. sinema 19. Türkiye Bilişim Derneği Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın 10 finalisti belli oldu ve besteler halk oylamasına açıldı. %20'lik etkisi olan halk oylamasına siz de katılabilir. Bu yıl Neşet Ertaş temasıyla yapılan yarışmada dereceye giren eserlerden beğendiklerinizi destekleyebilirsiniz. Oy vermek ve final gecesi davetiyesi kazanmak için halici.com.tr. Basın sponsoru Radyo OTTÜ ...pazar kahvenizin yanında ne alırdınız? Saat 18. Özel karakterlerle... ...hayatın içinden konular. Benden hoşlanıyorum. 19. Sert davul vuruşları... ...muhteşem gitar rifleri. Radyo TÜVRAK. Saat 22. Caz da bir renktir. Koyu mavi notalar. Var Radyo! Sadece size özel bir pazar günü, bu haftada Radyo OTTÜ'de. Ay gerçekten bugüne kadar değişik değişik ortamlarda yatmam ve sizin dizlerinizdeki sıcaklığı hiçbir yerde bulamadım. Canım benim. Canım benim yalnız içerisi çok soğuk oldu. Hakikaten küçük bir başır. Şimdi Hakim Aksiman amca bu Söcek şarkı konu. KÜÇÜK MÜ VAHŞIR! Bensiz de bir şey yapamaz <gülüyor> Müsaadenizle. Hadi sen. bir bak sen. Tamam. Hakim Aksiman gel bir öpeyim önce. Oğlum su, suyu mu azaldı? <gülüyor> Kombinin suyu azaldı galiba. Ne oldu Hakim Aksiman amca? Buraya gelsene. Bağırtma beni. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ben anlamıyorum sen ki. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Kadının kapı... dizlerine yatıyorsun. Sapık mısın sen? Haşıma. Benim de duygum. Onu da ev, evimi de buraya? Benim de kendi duygularım var. Boyum küçük ama kalbim büyük abi Onu seviyorum. Maşallah boyu kadar şeyim var. Kalbim var. Onu seviyorum. Onu seviyorum. Hayvan herif. Yeter. Artık onu elimden almanı istemiyorum. Sen. Juliet'e Bir yan yana gördün mü sen kendini aynada? Evet olabilir. Baktınız ne, onu, mı hiç? Ne, tipimiz benziyor. Gözlerimiz de büyük büyük. Bak küçük mü başız. Efendi belki başsız. Sen de artık erkek erkeğe konuşmanın zamanı geldi. Kaldık. Geç bile kaldık. Çok iyi. Geç, geç bile kaldık bence de geç bile kaldık. Cüllette <gülüyor> ilk gördüğümden beri bir elektrik alıyorum. Ne zaman gördün lan ne Bu zaman? sabah gördüm sabah. Dört buçuk senedir ben en güçlüye gidiyorum. Allah belanı vermesi seninle mi? senin allah belanı vermesin aldın her sen zihin sıkkım olsun olsun bana ne kurtaltı bin bela... dolar olmuş zorunda mı gitti zorunda mı gitti 6.000 doları geldim Güliyet'ciğim dur dur dur bir dakika bırak dur lan bırak yakamı çiziyorum Güliyet oğlum boğarım seni çocuklar çocuklar açtınız bu kombiyi vallaha üşüdüm Aç açtı tüleciğim açıyorum e abi gelsiniz ya yolu buraya suya eksilmiş de onun vanasını açtım kombinin suya eksilmiş ben yetişiyorum alttan vanaya bırak bunu bir, bir sokayım da ben kombini bana bir bırak bir daha çocuğum yetti abartma kendi kararısın kendi kararı tamam oğlum o, o, seçimini, be, kendi, hoş, yapsın. Hoş, seçimini kendi, kendi yapsın seçimini kendi yapsın kendine güvende buradanci buyurun tamam hadi tamam. bakalım <gülüyor> çocuklar ay acı kusura bakma ee, Estafılar nerede kaldınız siz? Ben bu arada terlikleri buldum. Nerede bu Şurada, şey, koltuğun altındaymış. <gülüyor> Tam da oldu valla. Siz ne yaptınız? Aa, Açtınız mı kombiyi? Açtık açtık ee, Juliet açtık. Şimdi <gülüyor> sizinle özel bir şey konuşmak istiyoruz Juliet Hanım. Evet, şöyle oturalım. Öncelikle bir şey de sormadık, içer misiniz diye de. Gerçi ben pazar <gülüyor> günü markete gitmeyi de lan yemin ediyorum. Ay yok yok. Ama istersen size bir kant yapabiliriz. Kant yapabiliriz. Yok, yok. Aa, şubede, şubede. Küçük bir maaşı var. Hayır ha çok. Bütün gün kant içtik bugün. Çetil de tuhağızın. Hayır Allah aşkına oturun. <gülüyor> Allah da verdim. Oturun bu bal boynunuza oturun. Allah adını verdi sonuçta oturun. Tamam beni <gülüyor> Benim için hoş. Şimdi Zaten... Juliet Hanım ben konuşayım küçük mümaşir istersen. Buyurun. Hayır, bunu da sen konuşur. Şimdi ha. Juliet Öyle Hanım. kefil kefalet durumu mu kefil durumu mu? Hayır efendim. Benzer bir durum yine. Kefaletle ilgili benzer bir durum. Cület Hanım. Kefaletmiş, kefaletmiş. Belki yeni olduğunu ben. biliyorum. Şu anda korkacaksınız belki. Ama duygularınızda gen vurmayın. Ben çünkü duygularımı artık aktım. Çok Ben bile. anladım, konuyu anladım. Konuyu anladım. Ben kefil olmuyorum. Prensip olarak hakim bey. Hakstı bey. Kefil olmuyorum. Hayır, hanım, hayır. Hanım, hayır, hayır. O değil hayır. mi? Hayır. Cület Hanım. Hanım, yemin ediyorum bize... bu sabahtan beri gözüme uyku girmiyor. Kefillik konusunda. Normalde uyuyor Gündüz uykunuz mu? Yani sizi düşünmediğim yemin ediyorum bir an, sizi düşünmeden aldığım bir nefes, çok sizi düşünmeden duydum. bir tuvalete gitmişliğim dahi yok. Bakın Juliet Hanım işte yüzü, a işte yüzü. Benim için çok güzel ve değişik sözler bunlar. Juliet Hanım bir şeyler söylemeden önce beni de dinleyecek misiniz lütfen? Şimdi ben size duygularımı açtım. Dinleyeceğim. Bir soru geriden gelirim ben. <gülüyor> evet efendim. Şimdi ben duygularımı açtım. Evet. Ve duygularımdan eminim. Al. Aynısı da bu küçük ben de. O da kendi duygularını açıklasın. Sonuçta kararı siz vereceksiniz Juliet Hanım. Juliet Hanım. Juliet Hanım kararı siz vereceksiniz. Sonuçta aramızda keskin bir yaş farkı olduğunu düşünenler olabilir. Ama ben sizin zaten çok geç görüldüğünüzü biliyorum. o <gülüyor> da Herkesi de kabul ediyor zaten. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, gelişme çağında 4,5 senedir her sabah size uğrayarak ben kendimle ilgili bazı kapıtıların farkına vardım. Evet, bence siz de farkındasınızdır. Size getirdiğim bagel, çiçekler, kendi yemediğim gazetelerden kestiğim güzel haberleri sizlerle paylaştım. Küçük mesajlarımı zaman zaman bombonların içine koyup size sundum. Sizde en başlı bir anne şefkati buldukken şimdi ise başka şimdi tarif edemeyeceğim bir takım kıpırdılar oluyor. Evet ben, toparlar ben onun mısın? Ben tarif ettim? O, Toparlayabilir o misin? ne olduğunu biliyorum da. Bir saniye hakim ağzım, Toparlayabilir küçük bir başır. Sizin iki insanı, iki erkeği birbirine düşürmek istemediğinizi bildiğim için en kısa zamanda bir karar vermenizi istirham ediyorum. Kabul buyduğum efendim. Cület Hanım şimdi top bizden çıktı <gülüyor> <gülüyor> Açık söylemek gerek Top bizden çıktı artık Aa, Ben giriyordum zaten topa tam Çocuklar çok teşekkür ederim Cület Öncelikle... Hanım bir şey söyle Şu anda artık zaten para mevzu hiç konuşulmuyor Öyle Zaten de. benim durumumda 46 bin dolar iyi olduğunu burada ancil parantez olarak belirtmek isterim Cület Hanım bugün bir hakim maaşı biz Bizim sosyal güvencelerimiz Biliyorum biliyorum siz ölseniz 3 ayda toplanır bu Siz ölseniz 46 bin dolar. Bir, bir sene olmaz. Toplanır. Emekli bizim san, ayrı sandığımız A da bağlanıyor. var. Bizim ayrı sandığımız da var. Bir, bir karıştırmasan da Jüneyt Hanım'ın son kararını dinlesek. Sakin Şimdi Bey. ben ikinizin de aşkına ve sevgisine saygım sonsuz çocuklar. İkinizi de çok değerli buluyorum. Bu duygularınızı da çok değerli buluyorum. Ee, ama benim bu kıyafetlerin falan etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu konuşmalarınızda bir de gidiş kişinin arkasında gördünüz siz beni. Hep hep gördünüz ya. Onun da yetkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ee, siz bize, <gülüyor> siz para getirirken 37 saatleri, siz sanki bugün kişinin arkasında böyle bir olarak gördünüz. Ayakları o falan, hiç görmediniz yani. Ona rağmen çok Şimdi, onların etkisi var. Şimdi Tülyet verdiğim şeyler davet et. Yani, müsaade buyurunuz efendim. <gülüyor> efendim. ayağı. Ya müsaade oğlum. <gülüyor> ya. Oğlum bak bana sesini yükseltme. Bana sesini yükseltme küçük bir vaşir. Öncelikle yaş farkı hiç önemli değil. değil ben bugüne de. kadar pek çok ıı, Maşallah Cülette Hanım. Maşallah. yaşadım. Ama bu aşkların aranızdaki bir rekabetten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tamamen aradaki bu para. Para mevzuundan dolayı. Bu para mevzunu çözelim. Ondan sonra oturalım bir daha bakalım. Peki, çok üzüldüm. Yani bu para yani ortada bir 3 bin dolar var alınmak istenen bu adamın almak... ...senin vermek istemediğin bir 46 bin doların var. Hay hay evet. Bunu abi şöyle çözebiliriz. Yani miras hukukunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Hâkim aklıma. Ben yani, ha, O ne diyorsun? Yani, <gülüyor> yani. Siz derken yani onu... Ben şöyle söyleyeyim yani Jüliyet Hanım zorunuza gitmesin de... ...Michigan'a miras hukukunu ben getirdim. Ay. Bununla ilgili kitap tamam. yazdım. Bu da okudu. Onu biliyorum evet. Yani pek çok kitabınız olduğunu tahmin ediyorum. Ee, Şimdi Tület siz bize eşit mesafede misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Efendim ben tam ortada duruyorum şu anda. Ama ikinize de böyle dönmüyorum. Çünkü ikim, ikiniz de benim yan tarafımı görün istiyorum. Yani... Kesitten görün yalan. istiyorum. Orası da güzel. Güzel, kesin güzel. Her, her yerden güzel vallahi. Birinize önümü dönüp birinize arkamı dönmek bir istemiyorum. Şöyle bir dönseniz, şöyle bir endamınızı sağlayın. Arada tamam. bir dönerek tekrar işe yapsanız. Döneyim efendim. <gülüyor> maşallah, maşallah. <gülüyor> Ayyel takip müsaade edelim. Evet. Böyle mi? Maşallah. Böyle mi? Evet. <gülüyor> Bravo. Ne Yalnız, Hülyat şey Hanım yavaş. <gülüyor> Ay manyak gibi bir orta <gülüyor> Şimdi şöyle yapacağız çocuklar. E, bizim şubeden geldiğim için ben çantamda hazır var zaten bir kutu bir e, zehir. Çok direk konuştun. <gülüyor> siz yabancı değilsiniz. Zehir zaten. De <gülüyor> bir kutu zehir. A, a, a, aşkın zehiri mi efendim, zehir. Hayır efendim öldürücü zehir. Bunu sütle yiyorsunuz tadı da o kadar güzel ki hoş bir tad oluyor sütle yiyince. Bunu Tam buraya koyuyorum ikinizin ortasına. Evet. Bunu birinizden biriniz, alnıza bir kişi yiyecek. Tamam <gülüyor> Bakın öyle ben yiyeceğim falan diye zıplamayın. Bir kişi yiyecek. Yiyen kişi roketledi an kalan bu 46 bin Amerikan doları. Onun olacak. Artı. Artı. Masraflar. Artı tabii ki e, ben de karar vermeden bir şey bana kalmış olacak. Daha yani iki... Ben sevdiğim erkekten biri benim olacak. Bence mantıklı. <gülüyor> Bence, de <çok> mantıklı. <gülüyor> Bence de çok mantıklı. Evet Haki Vaksı. O zaman Hı -hı. ben bir süt getireyim sen bunu iç. O biraz sıkar can. Niye? Bir dakika. Şey evet. Yine biraz adam gibi konuşalım. Bir Zaten daha, bak evet, çok tamam. vaktimiz de yok. Lütfen. Tamam. Sütsüz mü yaşınız? Şimdi bir saniye Juliet. Sütü getirsin Juliet çocuk bir var. saniye lütfen. Ben getireyim sen sütü. Sen süt almaya git. Çık Mutfağın yerini biliyorsun. Küçük baş Efendim canım. Bu yaşıma geldim. Evet. Herhangi bir avukatımı gördün mü? <gülüyor> Şimdi hakim nasıl Sen bana onu cevap, sadece <gülüyor> sorduklarıma evet de hayır diye cevapla. Avukattan tam kastın mı? Ben. benim bir avukatımı gördüm mü? Ay vaktimiz az olduğunda sayamayacağım. Yıllarca ben sana analık, babalık, evet. akrabalık adına yeri geldi enişten. Yeri geldi bir dayı, yeri geldi hadi bir bazen. emmi. Oldu mu olmadı mı? Ben elini öpeyim. Evet bak. mi hayır mı? Hakkını öde. Evet mi hayır ben mı? Ben de zaten sana diyorum ki bana son bir babalık yap. Sütler geldi. Juliet <gülüyor> onları sen biraz daha ılış. Bana son Kılıçtın. bir babalık yap. Ilış <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> son bir babalık yap. Bak hesap cüzdanı burada al. Şu sütü de iç, biz de Juliet yengenle burada uzayabiliriz. Hayır hayır bak. olmaz. Hadi sütlü hadi ikinizden biri karar verin. Lütfen. Küçük Mübaşır, bunu senin içmen daha doğru. Nedenmiş? Aranızdaki yaş var ki belki şu anda sorun değil ama... Bak, elimizde bir örnek var. Ashton Kaçır örneği var. Doğru. <gülüyor> yani, ben, ne oldu? Mutsuz olmadı mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Sen Hakem Cümmet'in Axtable. mutsuz oldu. Bu kadının... Biraz konuşabilir miyiz baş başa? Evet. Biz ama Hake McStuffell'la baş başa konuşabilir miyiz? İyi, tamam, hadi. Biraz müsaade eder misin küçük <gülüyor> Mübaşır'ı? Evet. Beni burada yalnız bırakın lütfen. Gel, evet. gel Hake McStuffell, şöyle köşeye gidelim. Ben şu 46 inçlik boyunla Hakim Aksımın'la nasıl baş edeceğimi düşündüm. Kelimelerin ustası bir hakim beni can alıcı yerimden yakaladı. Juliet'in mutsuz olmasını ister misin dedi. Demek ki aşkım için benim bu zehiri içmem lazım. Sadece Juliet'in benim biriktirdiğim parayla ve Hakim Aksımın'la mutlu olması için. Zehiri içmeden önce şu Hakim Aksımın'ın cep telefonuyla biraz oynayayım da. ...dünyaya bir iz bırakayım geride. Şimdi e, hakim haksa bu. 46 bin Amerikan doları var bu çocuğun. 46 hmm. inç. Hesmen hmm. onun... 46 mucizesi. Kendi başına bir mucize bu çocuk. Yani kaybolan bir değer olacak bu. İstiyor musunuz? Yani böyle bir şey gönlünüz lazım mı yani? <gülüyor> Lütfen düşünün ya. Yani. Evet. Zihri de içmeme az kaldı. Hadi bakalım. Söyle ilk önce. Güzel... Alo! Alo. Buyurun. Ee, küçük mübahşir. Efendim kırmızı canım? Fe kırmızı feneri cüzdanın üstüne tut. Cüzdan mı? Fakat ne cüzdanından bahsediyorsun? siz kimsiniz? Bir dakika. Bahsettiği şey banka cüzdanı olmasın? Az bin bilir surat banka mı? Hmm, şimdi her şey süzüldü. Hakim kurtarmalıyım. Ben de dedim ki, git dedim, aldım dedim, <gülüyor> aldım dedim, aldım dedim, gel dedim. Güneş kokun mu senin? Kokun mu? Ha, ha. Kendi kokum, ten kokusu. Kutu bakmayın biri gel. <gülüyor> <gülüyor> <Biri geldi. gülüyor> <gülüyor> Toparlan biri gel. <gülüyor> Genç çifti rahatsız etmek istemezdim sizin kumruları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama size de bir şenlik olsun diye. Küçük mübahşeli, vallahi <gülüyor> çok teşekkür ederim. Şu zehri sizin karşınızda ekeyim de ağzımdan köpükler çıkarken. <gülüyor> Sen mi içeceksin? Karar verdin mi? Karar mı verdin? Verildi, verdim? verildi. Cicikop, evet. verildi. Eee, hak Şimdi maksimal. Şimdi bir yok. helalleşelim küçük mübahşeli, yani burca zamandır. Allah yani. senden razı olsun. <gülüyor> Allah senden de razı olsun. <gülüyor> Gel öp, yap. Helal <gülüyor> ettin mi hakkını? Öp, Helal ettin mi? Helal olsun. Bak, helal olsun. Hakkın varsa üstünde helal olsun. Şu ciğeri için de ağzımdan köpükçü kırarsken size de bir neşe <gülüyor> olsun burada. E, yalnız hakim aksınım abi dur. E, şu hakim cüzdanın hakim aksınımı sen al. Ver. ben ederim. ne alayım? Juliet'ciğim sen de şu feneri tutar mısın acaba? Tutayım canım. <gülüyor> zon zon zon zon. Flaş kurt flaş kurt flaş kurt flaş kurt. <gülüyor> şop, şop, şop, şop, şop, şop, şop. <gülüyor> İsa dolamaz. <gülüyor> <gülüyor> bu insan dolamaz. Aç bak şimdi bak ya. <gülüyor> alılar, bu tarafsıyım aptallar. Cici <gülüyor> Biraz zor yakalarsınız. Allahım. gitti. şimdi bak. Şüpheler. Allah Valla vallahi daha gidiyorduk Az daha bu sefer gidiyorduk şey Valla ucundan yırttım ben sana değil Yani paranın insanın ne kadar zarar verdiğini Sevgiyi ne kadar çok azalttığı bir şekilde ortaya çıktı O <gülüyor> <gülüyor> ah. 46 bin doları nereye bağışladım dedi? sen küçük mü bağışıyorsun Ben onu bağışladım şeye ee, Michigan Gölü'ne Michigan Gölü'nün koruma vakfına Bu da bak bu gazete kağıdı şeklinde veriyorlar Doğayı korumak için Aman ne yapmışsın ne kadar. Olga'saki <gülüyor> e, kağıdı da boşa gitmesin. Yanına biraz kuru kuru gitmez. Gazoz getir de keyfimiz aman, yerine gelsin. Aman yanlışsa sütle zehir içmeyelim de. <gülüyor> ha, ha. Ha, ha. Her şeyi bir esprili malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim, kim? Tabii ki küçük mü başır şir şir ilk buskası. küçük mü başır şir şir şir şirketin maskotu. küçük mü başır şir şir şir şir, şir. şir, şir, şir, şir, şir, şir. bazen şakalar yapar. Evet macera dolu bir küçük mü başırın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler hayatla ilgili çok önemli şeyler var ben kendi adıma önemli dersler çıkardım. Ha, ben çıkarmadım abi. Özür dilerim. Bu benim hatam. Tamam ben benim eşekliyim. Ben de biraz çıkardım. Ee, yani bugün çok değişik bir konu vardı. Abi biraz, biraz girdi. Biraz yoğundu ben... değil mi? Biraz seçim sonrası. Ara, aşk. Bütün yani zaten cinayetin... Ve, hel ve helallik kavramı. Aşk ve şey yani her şey vardı. O ben şeyde bir korktum valla. Bu sefer gidici deneme el öpme sahnesi. Abi orası çok acıklıydı orası zaten. Çok yani orada helalleşme sahnesi diyorsun değil mi? Evet orası abi. çok. Bir de bu küçük bir <gülüyor> darseydin. Abdullahlımızın o bölümü izledik mi biz? Mübaşirliğe kabul töreni vardı bir tane. Herhalde. Sepeyap uzun süre... Yok izlemedik. ...internetten izledim herhalde. Sen. Mübaşirliğe kabul töreni var o. Aa <gülüyor> çok, çok güzel ya. <gülüyor> güzel o. Mübaşirlik üstü böyle 7 8 eski mübaşir alıyor da bunu mübaşirliği alıyorlar. Neyse ondan bence, bence bulalım da yayınlayalım. Ya sonu tabii tabii ben onu ilgileniriz dedim. bak programın hakikaten yani. Bugün <gülüyor> dövecek bize. Vallahi. bizi ya. Tek bir prensibimiz var. Şu programı onda bitireceğiz ya. Onu da Ona da uyamıyoruz. Ona da uyamıyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın. <gülüyor> bir gün mükemmel bir gün olacak.